ort.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Kasım ayı koli teslimat programı Her ay olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Kasım ayında da bir e, koli teslimat programı yayınlayıp bize göndermiş ve biz sayfamıza yayınlamış bulunmaktayız. Kan ürünü ve hemofili reçete ve evraklarınızı kırmızı koli ile yurt dışı sigortalılarına ait reçete ve evrakları ise mavi koli ile teslim etmeniz gerekmektedir. C grubu sıralı dağıtıma ait reçete ve evrakların teslimatını 42-30 cm boyutlarında zarf ile eğer evraklar bu zarfa sığmayacak kadar fazla ise bunları içine alabilecek en ince koli yani A ve B'ye koyduğunuz sarı kolilerle aynı renkte koliye koyup göndermeniz e, mümkündür. İstanbul ve Trakya illeri sözleşmeli eczaneler Kasım ayı kolilerini yine her zaman olduğu gibi Göztepe ek hizmet birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Koli alımı sabah saat 9'da başlar ve e, saat 15.30'a kadar getirilen koliler teslim alınarak 16.30 itibariyle koli alımı işlemi sonlandırılır. Mesai saatleri dışında getirilen kolilerin alınması mümkün olmamaktadır. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekir. Bir de ayrıca ayın 15'inden sonra teslimatı yapılan evraklar sistem tarafından bir sonraki dönem evrakları ile işleme alınmaktadır. Onun için mutlaka 1 ile 15'i eğer tatil gününe denk gelmiyorsa o tarihlere koli teslimatı yaparken dikkat etmek gerekmektedir. Bu ayki koli teslimat programı 1 Kasım'da başlayacak olup 15 Kasım'a kadar devam etmektedir. Yine her zaman olduğu gibi emekli sandı sicil numarasının son rakamına göre belirli günler vardır. Bunlarla ilgili bilgiler oda sayfamızda yer almaktadır. Bunun haricinde 1'i, 2'si e, ve 12 ile 15'i arası da serbest gündür bu tarihlerde e, son numaraya bakılmaksızın her türlü getiren eczanenin kolleri teslim alınmaktadır. Bugünkü soru cevap programıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevap programında görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Soru Cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Gülce'nin kılıç.